199 Sa'd bin Ebi Vakkas Eshâb-ı büyüklerindendir. Aşere-i mübeşşeredendir. İlk Müslüman olanların yedincisidir. 17 yaşındayken Müslüman oldu. Bütün gazalarda bulundu. Kahramanca dövüştü. İlk ok atan budur. Çok nişancıydı. Uhud gazasında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Düşmandan gelen okları yerden toplayıp, buna verirdi. At ya saat, at! Anam babam sana feda olsun, buyururdu. Halife, Ömerül Faruk zamanında, İran'a gönderilen İslam ordusunun başkumandanı Meşhur, Kadsiye zaferini kazandı. İran devletinin başşehri olan Medain şehrini alıp, Acem hazineleri, Müslümanların eline geçti. Sonra Irak valisi oldu. Küfe şehrini kurdu. Hazreti Osman zamanında Küfe valisi oldu. Cemel ve Sıffin muharebelerine karışmadı. 55 yılında vefat etti. Radıyallahu teâlâ anh. Medine-i Münevvere'dedir. 200 Saat bin Muaz Ensardan Evs kabilesinin reisiydi. Medine'ye Hicretten önce gönderilen Mus'ad bin Amir'in sözleriyle imana geldi. Kavmini de imana getirdi. Bedir, Uhud ve Hendek gazalarında bulundu. Hendek'te aldığı yaradan vefat etti. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buna çok ağlayıp cenaze namazını kıldırdı. Hadis-i şeriflerle met edilmiştir. Radiyallahu teala anh 201. Saat bin Ubade. Ensar Kiramdan, Beni Sayidenin reislerinden idi. Cömertlikte eşi yok idi. Gazalarda Ensarın bayrağını taşırdı. Resulullah'ın vefatında halife olmak istedi. Herkes Ebu Bekre biat edince Havrana gitti. 15. yılda orada vefat etti. Radyallağüh Teala anh. Havran Şam'ın cenubundadır. 202. Sa'dettin Teftazani, Mesud bin Ömer İslamiyet'in en büyük alimlerindendir. 722'de Horasan'da Teftazan'da tevellüt, 792 miladi 1390'da Semerkant'ta vefat etti. Rahimehullahü Teala. Timur Han kendisini çok sever, pek sayardı. Tefsir, fıkıh ve akaid bilgilerinde zamanının bir tanesiydi. Pek kıymetli, çok sayıda kitapları vardır. Beyan ve meani ilimlerinde Şam müftisi Celaleddin Muhammed bin Abdurrahman'ın 739 yazmış olduğu telhisül Miftah kitabını şerh etmiş, mutavvel adını vermiştir. Bu kitabı ve Akayi i nesefiyye şerhi çok kıymetlidir. 203. Saadi Şirazi, Müslihüddin bin Abdullah 589 yılında Şiraz'da tevellüt, 691 miladi 1291'de orada vefat etti. 30 sene ilim öğrendi. 30 yıl seyahat ve askerlik yaptı. 30 yılı inziva ve ibadetle geçirdi. Şiirleri pek kıymetlidir. Kitapları kendi zamanında her tarafa yayıldı. Çok şöhret buldu. Pek saygı gördü. Bağdat'ta Nizamiye Medresesi'nde ders verdi. Ehli sünnet idi. Ehli sünnet alimlerinden Ebul Ferec İbn Cevzi'nin 508-597 talebesiydi. Tasavvufta Kadiri olup şiha büddîn Sühre verdiğinin sohbetinde kemale geldi. On dört kere hacca gitti. Bağdat, Şam, Mısır, Anadolu, Horasan, Hindistan ve Türkistan'da bulundu. Haçlı seferlerinde Avrupalıların eline esir düştü. Gülistan ve Bostan kitapları, Farisi dilden Avrupa dillerine tercüme edilmiştir. Türkçe çeşitli tercüme ve şerhleri de vardır. Rahimahullahü Teala. 204. Safiye, Abdülmuttalib'in kızı, Rasulullah'ın halasıydı. Aşere-i mübeşşereden Zübeyr bin Avvam'in annesiydi. Câhiliye döneminde Ebu Süfyanın kardeşi, Harisin zevcesiydi. Hazreti Hamza'nın aradan da kardeşiydi. Müslüman oldu. Rədiyyallahu Talaa anha. 205. Safiye binti Huyey, Yahudi kızıydı. Hayberde Kenanenin zevcesi iken, Hicretin yedinci yılında esir alındı. Rasulullah Efendimiz alıp azad etti. Seve seve imana gelince, Rasulullah nikah eyledi. Çok akıllıydı. Ellinci yılda vefat eyledi. Rədiyyallahü Talaa anha 206. Safiyyettin-i erdebiyli. Erdebil'de mescit imamı idi. 735, miladi 1335'te vefat etti. Oğlu Sadreddin ve torunu Ali ve daha sonra bunun oğlu Cüneyt sıra ile imam olup, Karakoyunlu hükümdarlarından Mirza Cihanşah, bunu hudut dışına çıkardı. diyar Bekre gelip, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasen'e sığındı. Uzun Hasan Azerbaycan'a alınca yine Erdebil'e yerleşti. Torunlarından İsmail, veli nimetleri olan Akkoyunlulara Koyunlulara isyan edip hükümeti eline aldı. 908'de Tebriz'de Safevi devletini kurdu. 1135 Miladi 1722'de Afganlılar İran'ı istila edinceye kadar sürdü. Nadir Şah 1142'de Afganlıları çıkarınca, Hindistan'a kadar aldıysa de, 1160'da şehid edinince, İran'da huzur devam edemedi. Rey'de bulunan Kaçar adındaki bir Türkmen aşiretinin reislerinden, Mehmed Ağa, 1210. Miladi 1796'da İran'ı istila ederek Kaçar devletini kurdu. 1343. Miladi 1925'te Rızaşah Kanlı bir darbeyle Pehlevi hükümetini kurdu. 1360 Miladi 1941'de vefat etti. Yerine geçen oğlu Muhammed Rıza Şah Pehlevi İran'daki Sünni Müslümanlara da hak ve hürriyet tanıdı. Hanefi mezhebinde medreseler açıldı. Buna tahammül edemeyen mutassıplar reisleri olan Ayetullah Humeyni'nin teşvikiyle isyan ettiler. İran'da çok kan döküldü. Şah, Amerika'ya sonra Mısır'a kaçtı. 1400, miladi 1980'de Mısır'da kederinden öldü. İran'da Şii Cumhuriyeti kuruldu. Binlerce devlet adamı, subaylar, talebeler öldürüldü. Irak ile harp açıldı. Savaş senelerce sürüp, sanayi merkezleri harap oldu. 207, Saffet Paşa Adı Muhammed Es'ad'dır. 2. Abdülhamit Han zamanında sadr azam idi. 1230'da İstanbul'da tevellüt, 1301, miladi 1884'de vefat etti. Sultan Mahmud Türbesi'nin bahçesindedir. Rahimehullahü Teala. 208. Sahip bin İbad İsmail bin Ebil Hasen Talkânî, bu yeoğullarından, müeyyedin ve sonra kardeşi, Fahrü devlenin veziri idi. Devletin idaresi bunun elindeydi. Çok cömert idi. Alimlerle, ediplerle görüşmeyi çok severdi. 326'da Kazvi'nin Talkan kasabasında tevellüt, 385, miladi 995'te Reyd'e vefat etti. Rahimahullahü Teala. İsfahan'da defnedildi. Devlet reisi, tabutu önünde yürüdü. Çok kitap yazdı. 209 Said bin Zeyd Eshab-ı kiramın büyüklerinden idi. Aşere-i mübeşşereden idi. Ömerül Faruk'un, radıyallahu anhuma amcası oğludur. Yine bunun kayınbiraderi ve eniştesiydi. Yani Hazreti Ömer'in kız kardeşi olan Fatıma'nın radıyallahu anha zevciydi. Zevcesiyle birlikte Habeşistan'a hicret etmişti. Hazreti Talha ile birlikte Şam yolunda vazifede olduğundan Bedir Gazası'nda bulunamamıştı. Diğer gazaların hepsinde bulundu. Yermük Muharebesi'nde ve Şam'ın fethinde de bulundu. 51'de vefat etti. Radiyallahu Teala anh 210. Sehil bin Hanifi evsi Ensar Kiram'dandır. Bütün gazalarda bulundu. Uhud gazasında Resulullah'ın yanından ayrılmadı. Geri dönmedi. Hazret Aliye en önce biat edenlerdendir. Hazret Ali Basraya giderken kendisini Medine'yi i de yerine vekil bırakmıştı. Sonra Horasan'a vali yaptı. Ehali şikayet ettiğinden azleyledi. Yerine Ziyad bin Ebihi tayin buyurdu. Sıffin muharebesinde Hz. Ali'nin yanındaydı. 38 yılında Kûfe'de vefat etti. Namazını İmam Ali radıyallahu anhuma kıldırdı. 211 Sehl bin Sa'd Ensar-ı Kiram'dandır. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem vefatında 15 yaşındaydı. 91 miladi 710 yılında 95 yaşında vefat etti. Esab-ı Kiram'dan Medine'de en son vefat eden budur. Çok hadisi i şerif rivayet etti. 212 Selim Cihangir Han Hindistan hükümdarlarından Ekber Şah'ın oğludur. 977'de tevellüt, 1037. Miladi 1628'de vefat etti. Lahor'dadır. Türbesi çok sanatlı ve çok süslüdür. 115'te hükümdar oldu. İngilizlere Hindistan'da ticaret yerlerini ilk veren budur. Yerine oğlu Şah Cihan geçti. 213. Selmanı Farisi eshâb kiramın büyüklerindendir. İranlıdır. İsfahan da tevellüt etti. Mecusi idi. Ateşe tapardı. Bir kilise önünden geçerken, içeri girip, Nasrani oldu. Arkadaşları işkence yaptıkları için, Anadolu'ya kaçtı. Şimdi, Emirdağ denilen Amuriye şehrinde, kilisede yıllarla iş yaptı. Papaza kendini sevdirdi. İhtiyar papazdan nasihat istedi. Onun sözü üzerine Şam'a geldi. Şam'dan Hicaza gelerek yeni gelecek peygambere hizmet etmek istedi. Bunu köle yaptılar. Resulullah'ın Medine'ye teşrif ettiği gün imana geldi. Resulullah bunu satın alıp azad etti. Hendek gazasında Hendek bunun sözüyle kazıldı. Sonraki gazalarda hep bulundu. Hazreti Ömer zamanında Medain valisi oldu. 35'te Medain'de vefat etti. Hadisi şerif ile met Abdurrahman Câmi'yi Şevahi Dün Nübüv ve kitabında buyuruyor ki: Sayit bin Musayyeb diyor ki: Abdullah bin Selam'dan işittim. Abdullah bin Selam bana dedi ki: Selman-ı Farisi bir gün bana dedi ki, Kardeşim Abdullah, ikimizden hangimiz önce ölürse, kendini arkada kalana rüyada göstersin, olur mu? Abdullah dedi ki, böyle şey olur mu? Ölen kimse kendisini rüyada başkasına gösterebilir mi? Selman buyurdu ki, gösterebilir. Mü'min öldükten sonra ruhu serbest kalır. Yeryüzünde dilediği yerde bulunabilir. Kafirlerin ruhları ise serbest kalmaz. Siccin denilen cehennem çukurunda hapsolunur. Abdullah dedi ki: Selman radıyallahu an vefat edince bir gün ortasında Kaylûle uykusuna yatmıştım. Rüyada Selman geldi. Bana selam verdi. Selamını aldım. Halin nasıl? Yerin nasıl dedim. Çok rahatım, çok iyiyim. Sana nasihatım olsun ki, tevekkülü elden bırakma. En iyi şey tevekküldür, dedi. Bu sözünü, üç kere tekrarladı. 214 Sevde Resulullah'ın zevce-i mütahharasıdır. Mekke'de tezviç buyurmuştu. hazret Ömer zamanında vefat etti. Önceden, Zevci ile iman edip Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Mekke'ye geldikleri zaman zevci vefat etti. Kendi sırasını Hazreti Ayşe'ye bağışlamıştı. Beş hadisi şerif haber vermiştir. Radyallahu Talaa anha. 215. Seyit Eyup Ürmevi, Rahimuhullahu Talaa. İran'ın Türkiye yakınlındaki Ürmiye şehrindedir. Türkçe, Menâkıb-ı Cihar Yarigüzin kitabının sahibidir. 1264, Miladi 1847'de ve 1998'de İstanbul'da yapılan baskıları pek güzeldir. Bu kitabın 477. sayfasında kendini tanıtmaktadır. 216. Sıbgatullahi hizani. Tahayy Hakkari'nin halifelerindendir. Tahayy Hakkari ismine bakınız. 217. Sicah binti Haris Beni Temim kabilesinden bir kadın idi. Peygamber olduğunu söyleyerek yeni bir din çıkarmaya çalıştı. Çok kimseyi aldattı. Malik bin Nuveyre de buna uydu. Önce Hristiyan idi. Müseylemeye yardıma hazırlanırken Müseylem'e katledilince, Sicah korktu. Irak'a kaçtı. Bir zaman sonra, Müslüman oldu. Tövbe etti. Hazreti Muaviye zamanında vefat etti. 218 sırr Paşa Giritlidir. Bağdat valisiydi. 1260 Miladi 1844'te tevellüd 1312 Miladi 1895'te İstanbul'da vefat etti. Rahimehullahü Teala. Muhammed Sırrı Paşa'nın Sırrül Kur'an, Sirrül Furkan, Naktül Kelam fi Akaidil İslam tercüme-i şerhi Akaid kitapları meşhurdur. Çeşitli ahlak ve tarih risaleleri ve Hristiyanlarla sohbetleri vardır. 219 Süfyan bin Uyeyne Fıkıh ve hadis alimiydi, müctehit idi. Vera ve takvası çok idi. Yüz yedi yılında Küfe'de tevellüt, yüz doksan sekiz, milâdi sekiz yüz Mekke-i Mükerreme'de vefat etti. 70 kere haccetti. İmam-ı Azam ve İmam-ı Şafii ile görüştü. Rahimehümullahü Teala. Hadis ve tefsir risaleleri vardır. Uyeyne, neçte bir kasabadır. Ve habiliyi ortaya çıkaran Muhammed bin Abdulvehhab buradan çıkmıştır. 220. Süfiyanı sevri. Babasının adı Sayid'tir. Hadis ve fıkıh alimidir. Müctehiddir. Züht ve takvası nasihatleri meşhurdur. 95. Miladi 713 yılında Kûfe'de tevellüt, 161. Miladi 777'de Basra'da vefat etti. Rahimehullahü Teala. İstanbul'da Yeraltı cami Şerifinde bulunan Süfyan bu değildir, başkasıdır. Cüneyd-i Bağdadi bunun mezhebindeydi. Zamanında helali ondan daha iyi bilen yok idi. ülke Kebir Camius Sagir ve Ferayiz kitapları vardır. 221. Süyüti Celaleddin Abdurrahman bin Ebi Bekr bin Muhammed Suyuti İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Almanca Meyer Leksikon kitabında yorulmadan yılmadan yazan Süyüti'nin 300'den fazla eseri vardır diyor ve birkaçını bildiriyor. Tefsir, hadis, fıkıh, tarih, ahlak ve tıp kitapları çok kıymetlidir. Mısır'da, Süyud şehrinde 849, miladi 1445'te tevellüt, 911, miladi 1505'te Mısır'da vefat etti. Rahimehullahü Teala Kitaplarının çoğu Avrupa'da basılmıştır. Daha 22 yaşındayken, Celaleyn tefsirini tamamladı. İmam Gazali'nin İhyaül Ulum kitabını kısaltmıştır. Kitapları okumakla bitmez. 222 Şabi Tabi'nin büyüklerindendir. Adı Amir'dir. 20. yılda Basra'da tevellüt 104 Miladi 723'te Küfe'de ansızın vefat etti. Rahimehullah Teala. Ecdadı Yemenli olduğu halde Hemedan'da yerleşmişlerdi. Kendisi Küfe'ye yerleşti. İbnin müseyyeb Medine'de, Haseni Basri Basra'da, Mekkul Şam'da İslam'ın o asırda dört direği gibiydi. Ehsab-ı Kiram'dan 500 sahabiyi gördü. Abdülmelik tarafından Rum Kayserine sefir olarak gönderilmişti. 223 Şafii Muhammed bin İdris Kureyşidir. Dört mezhep imamlarından biridir. Büyük müçtehit'tir. 150 Miladi 767 yılında Kudüs civarında Gazze kasabasında tevellüd 204 Miladi 820'de Mısır'da vefat etti. Karafe kabristanındadır. Rahimehullahü Teala. Medine-i Münevvere'de İmamı Malik'ten okudu. Bütün ilimlerde zamanının bir danesi oldu. Vera ve takvası da herkesten ziyadeydi. İmam Ahmed bin Hanbel'in üstadıdır. 195'te Bağdat'a gelip iki sene kaldı. Mekke'ye döndü. 199'da Mısır'da yerleşti. Büyük alimler tarafından hayatı yazılmış, hepsi tarafından metüsenâ olunmuştur. Usul-i ilminde ilk kitap yazan budur. Hadiste, Sünen ve Müsnet adında iki büyük kitabı vardır. İspât-ül Nübüvve ve Reddi Alel-Berâhime ve fıkıhta Emâli-i Kebir ve Fıkhul Ekber ve kitâb Üm ve Mepsut ve Muhtasar kitapları çok kıymetlidir. 224 Şah Ambaş Safevi, Şah İsmail'in kurduğu Şii Safevi devletinin reislerinden beşincisi ve üç Şah Abbas'ından birincisidir. 978'de tevellüt etti. 995'te şah oldu. İsfahan'ı başkent yaptı. İran'ı yabancılardan temizledi. 1038 Miladi 1629'da vefat etti. Özbek Sultanı Abdullah'a malûb olarak Horasan'da Özbeklerden aldığı yerleri ve Hırat'ı tekrar elinden çıkardı. Ehl-i sünnete karşı müfrit düşman bir kimseydi. 1033'te Bağdad'ı Osmanlılardan alıp, ahalisini katl ve vali Bekir Paşa'yı petrole batırıp diri diri yaktı. 10 sene sonra Osmanlılar Bağdad'ı geri aldı. İran'da, İslamiyet'ten evvel, Piştaniyan, Kiyaniyan, İşkaniyan ve Sasaniyan devletleri vardı. Birincileri yıldızlara ve güneşe taparlardı. Kiyaniyandan, Keştâsib zamanında Zerdüşt, Zoraastre isminde biri, milattan yüz sene evvel Mecus dinini kurdu. Hazreti Ömer zamanında Müslüman yapıldılar. Memnun halifeye isyan eden Tahir Horasan'da bir hükümet kurdu. 46 sene sonra 253 miladi 866'da bunun yerine Beni Leis devleti 287'de Samaniyan devleti kuruldu. Samaniler zamanında Farsî lisanı kuvvetlenip Arapî harflerle yazılmaya başladı. 386'da Gaznevilerin bir kolu olan Ali Sübüktekin 448'de de Selçukî devleti kuruldu. Cengiz'den sonra Hasan Sabbah'ın Batiniye devleti İran'da Şiiliğin yayılmasına sebep oldu. 653'te Cengiz oğulları İlhaniyan devletini kurdu. Bu devlet 783'te Timurhan ve oğullarının ve 873 miladi 1488'de Akkoyunlu Uzun Hasan'ın eline geçti. 908 miladi 1502'de Şah İsmail Safevi devletini kurarak Şii mezhebini resmi din yaptı. Emirlerini kabul etmeyen Müslümanları görülmedik işkencelerle öldürttü. 1360 miladi 1941'de babasının yerine geçen Muhammed Rıza Şah Pehlevi, Sünni Müslümanlara da hak ve hürriyet tanıdığı için, Ayetullah Hümeyni, buna karşı kanlı bir ihtilal yaptı. Şah, 1399, Miladi, 1979'da, İran'dan, Amerika'ya kaçtı. 1400, Miladi, 1980, Ramazan ayında, Mısır'da vefat etti. İran'da, Şi Cumhuriyeti kuruldu. On binlerce devlet adamı ve generaller öldürüldü. 225. Şah Cihan Muhammed Sahip Kıran'sani'dir. Hindistan'daki Timur oğulları devletinin hükümdarlarındandır. Cihangir Selim Şah'ın oğludur. Bin tarihinde Lahor'da tevellüt 1037 Miladi 1628'de hükümdar oldu. 1068'de oğlu Evrengiz Alemgir tarafından tahttan indirildi. Agra şehrinde 8 sene hapiste kalıp 1076 miladi 1666'da vefat etti. Taç Mahal içindedir. Fevkalade Debdebe ve Safa içinde saltanat sürdü. Delhi şehrini imar etti ve genişletti. Tahtı Cevherler içindeydi. Zevcelerinden birinin, Egre şehrindeki mezarı üstüne, Taç Mahal denilen, pek sanatlı, çok süslü bir türbe yaptırdı. Oğlu Âlemgir, 1118 yılına kadar sultan olup, pek dindar, mübarek idi. 226 Şah i̇smail Safevi. Safevî torunlarından olduğu için, Safevi denir. Safevi hükümetini kurdu. İmamı Musa Kazım soyundan olduğunu söylerdi. Fakat Türklerin Hatay kabilesinden idi. Ceddi, Safiyyeddin Erdbeili seyitlik iddiasında bulunmamıştı. Sonradan uydurmuşlardır. Ayasofya Kütüphanesinde 3099 numarada Safiyyeddin Erdbeili'nin menakibinin iki nüshası vardır. Bunların ilki. Şah İsmail'in cülûsundan on sene evvel, ikincisi de 212 numarada olup, Şah olduktan altı sene sonra yazılmıştır. İlk nusra'da, büyük babasının menâkıbı yazılmıştır. Burada, Şah İsmail'in altıncı cedde olarak Firuz'dan bahsedilir ki, bunun ahvadından olan Safieddin Erdebîli ve muâsırı olan Hoca Ali, bu hususta fazla gayret göstermişlerdir. Kürdistan'dan Giyara ve oradan şimale kayarak Erdebil'e gelmiştir. Burada Türkler arasında yüz bin kadar talebe kazanmışlardır. Safieddin'in Türkçe bildiği muhakkaktır. Ancak ağzından çıkan sözler menakibinde ya Farisi veya Azeri şivesinde kaydedilmiştir oğlu Sadreddin zamanında hayallerine seyitlik gelmiştir. Güya anneleri bu yolda bir rüya görmüş. O zaman buna ehemmiyet verilmemiş ise de Şah İsmail buna dört eliyle sarılmıştır. Şah İsmail'in seyit olmayıp Hatay kabilesinden Türk olduğunu gösteren vesikalar Saadet-i Ebediyye kitabının sonundaki hal tercümesinde yazılıdır. Lütfen oradan okuyunuz. Safi'nin talebeleri ve şöhreti çok idi. Timur Han bile ziyaretine gelmişti. İsmail'in dedesi Cüneydi, Karakoyunlu sultanı Cihanşah Azerbaycan'daki Erdebil'den çıkarıp hudut dışı etti. Diyarbekir'e gidip Ak Koyunlu Uzun Hasen'e sığındı. Gözüne girip hemşiresini aldı. Uzun Hasen Azerbaycan'a alınca Cüneyd Erde bile döndü. Talebesiyle Gürcistan'a saldırdı. Şirvan Şahı olan Sultan Halil tarafından katlolundu. Oğlu Haydar, dayısı Uzun Hasen'in kızını aldı. Bu da Şirvana saldırdıysa de katlolundu. İşte bu Haydar'ın oğlu İsmail, 892'de tevellüt etti. 905'te talebesiyle Şirvana saldırıp babasını öldüren. Ferruh Sultanı öldürdü. 908 miladi 1502'de Tebriz'de Safevi devletini kurdu. Bağdadı, Bakü'yü, Horasan'ı aldı. Şiiliği ilan etti. Sünnileri sürdü, öldürdü. Bunu işiten Yavuz Selim Han büyük ordu ile üzerine yürüdü. 920 senesinde Çaldıran Meydan Muharebesi'nde Şah İsmail'in askerleri, talebesi dağıldı, kaçtı, çoğu kılınçtan geçti. Şah da yaralandı, kaçtı. 930. Miladi 1524'te, Serap şehrinde öldü. Erdebil'dedir. Cesur, intikamcı, zevkine düşkün ve sefih idi. 227. Şârâni 26. sırada, Abdülvehhab ismine bakınız. 228 Şemseddin Mahmud Muhammed bin Abdurrahman İsfahani, Şafii mezheb alimlerindendir. 674'te, Tebriz'de tevellüt, 749, Miladi 1348'de, Mısır'da vefat etti. Ebu-Sena denir. Usul, bedi, beyan, akaid, meani, mantık ve hikmet ve tefsir kitapları yazmıştır. İlmi kelamdan Kadi Beydavi'nin yazdığı Tavali kitabını şerh ederek Metali adını vermiştir. 229 Şemseddin Sami. Şemseddin Sami Bey 1266'da Arnavutluk'ta tevellüt ve 1322 miladi 1904'te İstanbul'da vefat etti. Erenköy Kabristanı'ndadır. Rahimehullahü Teala. Fransızca'dan Türkçeye lügat kitabı çok faidedir. Bir tarih ve coğrafya lügatı olan Kamusül âlem kitabı 6 cilttir. Her cildi 800 sayfadan fazladır. Bunu yazmaya 1306 yılında başladı. 1316'da tamamladı çok kıymetli bir ansiklopedidir. Gelmiş olan her dinden, her milletten meşhur insanları ve memleketleri, tarih olaylarını, doyurucu bilgi vererek anlatmaktadır. İslami kültürü de olsaydı, taassub ve siyaset ile yazılan kitapları sezebilir, kamusuna yanlış bilgi sokmazdı. Kıymeti daha çok olurdu. Zamanımızda çıkan, tarih, coğrafya kitapları, mecmuaları, gazete yazıları, ansiklopediler hep bu kamustan faydelenmektedir. 230 Şeyhzade Muhammed bin Müstehiddin Mustafa müderris profesör idi. 951 miladi 1544'te vefat etti. Rahimehullahü teala. Beydavi tefsirine yaptığı haşiyesi tefsir kitaplarının en kıymetlilerindendir. Şeyhzâde tefsiri denilmektedir. Dört büyük cilttir. Hepsi, hakikat kitabevi tarafından, ofset yoluyla bastırılmıştır. Vikaye şerhi ve başka şerhleri de vardır. 231 Şiha Sühre verdiği Ömer bin Muhammed, Şafii fıkıh alimi ve evliyanın büyüklerindendir. Onbeşinci dedesi, Hazreti i Ebu Bekri 539'da, Sührever'de doğup, 632. Miladi 1234'te, Bağdat'ta vefat etti. Rahimehullâhü Teala. abdülkadir Geylani hazretlerinden feyz aldı. Çok haç yaptı. Kitaplarının en meşhuru, avârif Maarif'tir. -me Bu kitabını, Mekke-i Mükerreme'de yazdı. 232 Şihristani, Muhammed bin Abdülkerim 479'da Horasan'daki Şihristan kasabasında tevellüt 548 Miladi 1154'te Bağdat'ta vefat etti. Fıkıh ve kelam alimiydi. Dersleri ve vaazları Bağdat'ta meşhur oldu. Eşari mezhebindeydi. Felsefe ve fizik bilgisi de çoktu. Müslüman, Yahudi ve Hristiyan dinlerini ve mezheplerini anlatan Milal ve Nihal adındaki Arapî kitabı çok kıymetlidir. Latinceye, İngilizceye ve birçok Avrupa dillerine ve Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Arapî şerhi 1395, Miladi 1975'te Beyrut'ta bastırılmıştır. Başka kitapları da vardır. 233. Şirvan Şah. Şirvan'da hükümet süren Dirden diye oğullarının üçüncüsüydi. Halil Sultan'ın oğlu idi. Devleti kuran İbrahim'in torunu 893'te Haydan'ın hücumunu püskürterek Haydar'ı katletti. Şah İsmail babasının intikamını almak için 906 miladi 1500'de Şirvan'a girdi. Şirvan şahı insanlığa sığmayan bir işkenceyle öldürdü. Ehli sünneti çoluk çocuk demeyip kılıçtan geçirdi. Rahimehumullahü Teala.